Merhaba sevgili dinleyenler 94.9 Açık Radyo'da Kamus'ta Güreş'teyiz. Bahar'ın gelmesiyle birlikte Çiçek Böcek programlarımıza devam ediyoruz. Bu program oldukça kapsamlı bir konumuz var. At. Bu yüzden iki hafta yapmaya karar verdik. Ben Evrim Demirören. Ben Didem Gürsap. Ben Kerem Doğan. At iki, iki harften oluşuyor ama <gülüyor> bayağı dediğin Oldukça gibi. Oldukça haftayı bile Hı -hı. geçecekti neredeyse. Evet. Evrimciğim çok güzel bir açış yaptı. Teşekkür Hemen ederim. takiben TDK'ya bakalım değil mi? Hemen evet. Bakalım. Klasik sözlüğümüz. At e, e, bir isim tabii zoolojik olarak atgillerden. Çünkü atlar sadece bizim bildiğimiz atlardan değil birkaç e, akrabası Familia. var diyelim. ...atgillerden minme, yük çekme veya taşıma gibi hizmetlerde kullanılan memeli hayvan. İkinci olarak satrançta her yönden siyahtan beyaza ve beyazdan siyah bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taş... Evet. Bu da senin de katkıların var galiba. Ben satrançtaki ata baktım biraz. Eski Hindistan'da ortaya çıktığı zannediliyor satrancın. İşte filler, atlar, savaş arabaları, yayalar gibi bir takım kavramları temsil ediyor taşlar. Buradaki atların da Hint ordusundaki süvarileri temsil ettiği. Hmm. E, bilgisine ulaştım. Atın L şeklindeki hamlesi süvari birliklerinin düşmanı usta bir şekilde sıkıştırma taktiğine hmm. dayanıyormuş diye biçimde gider satranç. Evet. Gerçi ben bilmem satranç ama. <gülüyor> ben biliyorum ama çok ben de biliyorum iyi iddialı değilim. Ben yani. de değilim. Değil Atta evet atı <gülüyor> <gülüyor> lüzumsuz konuşmalardan hemen ciddi konulara dönerek mesela <gülüyor> at başı gitmek diye bir deyim var. Eşit durumda olmak. Evet. Atırsızı var işte. Kılık kıyafeti ve tutumu güven vermeyen adam. Biz, ben günlük dilde çok kullanıyorum bunu. Hmm. Ee, deyimler var işte sözleri var daha doğrusu. Atın ölümü arpadan olsun. Şu çok ilginçti. Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz. Eh, uzatmasınlar, hmm. uzatmasınlar tabii. Uzatmasınlar Peki. falan. Ama. Attan inip eşeğe binmek var. Ee, atlı karınca var. Aa, Hepimizin bildiği bir evet, eğlence aracı. Evet, evet. Bir de iri, bir karınca türünmüş aynı zamanda. Bir de ne, argos, Atlı karınca değil mi? E karınca mı? Evet. İli bir karınca türüymüş. Argo sözünde Hulke Aklınç'un e at gözü var. Bu dişilik organıymış. Bir de at kulağı var. İki sayısı... ...ikili anlamını ha. ihtiva ediyor efendim. Ben de hemen bir deyim gireyim araya. Gir bakalım. İskender Pala'nın İki Dirhem Bir Çekirdek adlı kitabından... ...çeşitli deyimlerin hikayelerini anlatmış bu kitapta. E, atı alan Üsküdar'ı geçti. Yine yani çok kullandığımız bir e, deyim bu. E, bu Bolu Bey'ine başkaldıran Köroğlu... E, ...asil bir atını çaldırıyor. Hmm. E, ve peşine düşüyor atının. E, hatta İstanbul'a kadar geliyor atının peşinden. Ve atını e, bir pazarda satınıyor. ...satılırken buluyor... Allah Allah. ...hiç çaktırmıyor tabir caizse... ...denemek için ata biniyor... ...ata bindiği gibi at, dört malı kalkıyor... ...zaten sahibini de tanıyor... <Gülüyor> ee, ...ve uzaklaşıyor gidiyor. Hatta oradan sirkeci rıhtımına geliyor. Sirkeciden bir sal kiralayıp Üsküdar'a geçiyor. O sırada pazarda e, tabii at elinden giden pazarcı e, dizlerine dövüyor. <gülüyor> Dostları hemen koşuyorlar. Tanıyorlar Köroğlu'nu bu arada. Diyorlar ki ya o atı alan asıl sahibiydi ve atı alan Üsküdar'ı geçti. Hiç düşünme sen o atı diyorlar. Hikaye buymuş. Evet. Bende biraz daha farklı bir <gülüyor> hikayesi efendim. var ama onu sonra anlatacağız. Öyle tabi. mi? Evet, ha, bu efendim. İskender Biz iki programdır çelişiyoruz. Farkında mısınız? E, olsun ama bir, zaten tek bir gerçek yok. Ben de öğretmenlik hayatımda çocuklara hep derdim ki hani madalyonun öteki yüzünü de mutlaka düşünün. Hatta çoklu böyle beşgen, altıgen, yedigen Biz e... de o zaman dinleyicilerimize böyle bir tavsiyede bulunarak programımızın geyik kısmından vazgeçip Artık. diğer kısmına geçiyorum. Aslında Geçelim. sizin geçen programda çeliştiğiniz nokta da yine atla ilgili değil miydi? Şeyde evet. Miteydon at mı? E, fakat ben kendi e, şeyimi e, bilgimi destekleyen evriminde keza bir resim buldum. <gülüyor> Sen de haftaya başka bir şey getiriyormuşsun. Bizim Twitter sayfamızda bu arada e, bugünkü programımızda bahsedeceğimiz konuların görsellerini kamusla güreş Twitter adresinden bulabilirsiniz. E, olabilirsiniz. Ee, ...öyle bir resim koymuştum geçen hafta... ...o tabloda Poseidon... ...at veriyordu ve... E, hmm. da e, zeytin veriyordu ama... ...sıra bende... <gülüyor> ee, ...ama şöyle bir şey... ...çok geçmişten gelen hikayelerin böyle... ...ikili, üçlü, beşli yollara ayrılması çok doğal... ...ama yani. geçen hafta benim... E, ...tezimi şey yapmıştı... ...destekledim demişti. tabii... Evet, ...destekledik şişt. o savaşçılık yönünden dolayı... ...zeytinin barışçıl olması... Bir, ...biraz da Poseidon'un... ...Cenistan'sı... ...ama zaten gene destekliyorum... Dediğim gibi tek gerçeğe inanmak zaten bugün yaşadığımız birçok sorunun kaynağında da bu var diye. Bugün sürekli konudan ayrılmaya <gülüyor> eğilimliyiz. Atın kullanımı. Atla ilgili birkaç kullanıma geçmeden sözcük Ha evet de, doğru buyurun efendim pardon affedersiniz. Efendim Aygır damızlık erkek ata verilen isim. Beygir Hı -hı. E, Farsça bağırgâr sözcüğünden geliyor. Yük kaldıran at manasına geliyor. E, yük kaldıran at. Yani hem bir yük kaldıran manası var virgül ve at yani hmm. ama yük kaldıran evet. herhangi bir şey gibi de bir mana hı hı. E, Arapçada da sözcüğü karşılıyor atın e, anlamını burada e, şair evlenmesinden evlen hatırlayabilir tabii. bu e, ben işte, hatırlayamam mı efendim sen de tabii ki şair <gülüyor> evlenmesini e, okuduysan ok, <gülüyor> hatırlayabilirsin e, burada cahille bilen konuşması esnasında ferasetli adam bilen anlayışlı adam hmm. e, diye ...kullanır e, konuşan e, bir kelimeyi... ...ancak feres atlı olarak anlar onu bilmeyen hmm. kişi... ...neyse kısrak dişi ata verilen isim... ...küheylan sözcüğü Arapçadan geliyor... ...gözü sürmeli cins Arap atına özellikle küheylan deniyormuş... ...ama biraz daha yaygın bir kullanımla... ...bugün güzel atlara küheylan deniyor... Bir de güzel atlar ülkesi miydi Kapadokya? Ee, evet, hmm. anlama öyle... Evet, Kapadokya şey Sözcüğü'nün kökeni. Kulun anne karnında ya da yeni doğmuş at yavrusuna verilen isim Tay 3 yaşına ...basmamış olan atlara... ...tay deniyor. Hı -hı. Ben de bilgiler böyle. Hippolar vardı. Kısrak deyince ben... E, ...kısrakta bir araya gireyim aslında. E, çok fazla... divan lügatit Türk'e baktığımızda da... ...Vedek Korkut'a baktığımızda da... ...atla ilgili deyimler, sözler... ...kullanımlar çok fazla. divan lügatit Türk'te... ...kız birle küreşme... ...kısrak birle yarışma... ...diye Hı -hı. bir e, atasözü buldum ben. Hı -hı. Çok güzel bu. Kızla güreşme... Kıslersin. Dişi olanla kısrakla da yarışma. Hmm. Yani o dönemde de dişiliği, kadınlığı olumlayan bir şey olduğu için belki de çok hoşuma gitmiştim. Sende hippolar da vardı. Bir de at Aa Evet, hippodan bahsedelim. Hippo, Yunanca at demek. Aslında hepimizin bildiği bir önek. Hipo, hipodrom. hipodrom, hipopotam gibi. ve Ama Yunan'da bu öneki almak o kadar da kolay bir iş değil. Hmm. Oldukça... Onurlu bir örnek bu. Ee, şimdi söylediğimde bileceksiniz, Hipokrat, Hippo, Hippodamus gibi e, düşünürlerin önyaptları. Ha bu. Ön evet. Yani. Ee, Poséidona da at biçimine girebilmesinden dolayı Hippos denirmiş Hı. eski Yunan'da da su aygırı. Su aygırı. Evet, aygır aslında o da evet. at yani Hipo. gibi. Sendeki neydi? İdemci'nin bazı kelimeler diyordu. İşte bende koşuşuyla ilgili kelimeler vardı. Rahvan, eşkin, tırıs, dörtnal gibi. Hmm. Rahvan aslında kullanırız değil mi? Tırısı kullanırız. Vız gelir, tırıs, tırıs gider. gider diye. Deriz. Atların yürüyüş şekilleri. Atın kendi halinde ağır aksak olarak da adlandırılan adeta diye bir yürüyüş şekli hmm. var. At bu yürüyüşte hiç yorulmazmış ki yorgun atı adeta yürüyüşüyle dinlendirirlermiş. Hmm. Tını, ıı, tırıs süratli olan at tabi halindeyken bu, bu yürüyüşü pek kullanmazmış. E, atı bu yürüyüşe çalıştırmakla hız arttırmak mümkün olurmuş. Rahman Tırısın bir yürüyüş şekli, yalnız tırıstekinin tersine çapraz ayaklar değil de aynı yandaki ayaklar bir anda hareket ediyormuş Rah rahmanda. Bunların da görsellerini hmm. görsellerini koyacağız. koyacağız. Bir de atın en hızlı yürüyüşü olan dört nal var. Hmm, 4 evet. Evet, doğru diyorsun kullanımla biraz bakalım değil mi? Bakalım evet. Yani atı hep kullanmışız aslında. Ha, evet. e, kullanılmayan <gülüyor> serbest biçiminde olan e, yaşayabilen atlara yılka atı e, deniyor. E, Doğadaki o sürüler halindeki atlara vermezsin evet, değil atı. mi? Hatta Abbas bir Roma'da. Evet. Evet. Yani. evet Geçmişten gelen özellikle e, savaşlarda çok e, kullanılması Tabii. atın. Tarımda da kullanılmış. Yani ee, Birçok savaşında tarihinde değiştiriyor aynı zamanda. Oh, Anna. yeah. Yani süvariler bildiğim kadarıyla Birinci Dünya Savaşı'na kadar atlı süvariler e, Önemini Birinci Dünya Savaşı'ndan Sonra kaybediyor başlıyor, evet, doğru. Durum, Söz konusu Motorize birliklerin öne evet. geçişiyle doğru. Hatta Zülfü Livaneli'nin de Bir şarkısında öyle Gene atla ilgili o e, yani Güçlü ve güzel atların artık e, işte e, Zor durumda olan Trafiğin hmm. arasında yok olan atlar olduğuna Dair bir sözü vardır ama Sözü tam olarak hatırlayamadım <gülüyor> şimdi Evet. Evet ee, manzaramıza çok yansıyor aslında bir yandan baktığımızda. Yani değil mi Öyle günlük hayatta eski önemini yitirilmiş atları falan gördükçe... ...benim böyle içim bir tuhaf evet, oluyor. Evet benim yani. de, benim de. Ee, bir de biz çocukken her şeye karşın, şehirde yaşamamıza karşın vardı atlar. Yani sütçülerin arabaları vardı, sütçü beygiri benim hatta. Ee, yük daha fazla taşınırdı daha fazla. Iyice. Ben atlı polisleri falan hatırlıyorum çocukluğumda. Ha, evet hala bazı ülkelerde yani. çok var. Ben ha, hatırlamıyorum ama. Bazı ülkelerde ama... var, adalarda var işte ...gittiğimiz kadar attım yani İstanbul'da on da adalarda var atta o da yani yürek yarası gerçekten hmm, halile Arap ya yani çok evet. üzücü. Hmm. Binmeyelim Faytona. Mesajımızı evet, da verelim. Mesajımızı, mesajımızı verip verelim bence. Gerçekten verelim. Zülhüliman elinden geliyor atlı. Ay koca at kara. Borbamda zeytin kara. Bilirim de yolları varamam Kordoba'ya Ay kocaman at kara, torbamda zeytin kara Bilirim de yolları varamam Kordoba'ya Ova geçti, yer geçti, ay kırmızı at kara, ölüm gözler yolumu, kordoba surlarında. Ova geçti, gel geçtim ay kırmızı at kara. Öğün gözler yoldu mu kardoba yola baktı. Canım atın, yaman atın. Etme, eleme, ölüm vermadan kordoba Yola baktım, yol uzun. Canım atın, yaman atın. Etme, eleme. Sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreşle Birliktesiniz devam ediyoruz, devam ediyoruz. Ee, At sözcüğünü seçmiştik ee, En son atın kullanım şekillerinden bahsediyorduk ee, Savaşta kullanıldığından tarımda e, binek hayvanı olarak yük taşıtılma Fayton hatta bir yara olarak bahsettik bu konuda ee, Böyle sirklerde e, kullanılıyor birçok hayvan gibi ne hmm. yazık ki o da bu yaralardan biri Yarışlarda ve sporda e, kullanılıyor Bine katı konusunda Elias Canetti'nin çok güzel, güzel bir hikayesi vardı. vardı. Evet. Ya böyle etinden, sütünden, kılından, tüyünden yararlandığımız hayvanlardan birisi maalesef. At, atla en yani belirginlerinden, en öne çıkanlarından. Tabii bine hayvanı kısmının nasıl oluştuğuna dair bir fikir yürütmesi var Canetti'nin. Diyor ki emir bilindiği üzere biyolojik olarak kaçma emrinden kaynaklanıyor kendine benzeyen bütün e, toynaklı hayvanlar gibi at da aslında kaçışmaya meyilli e, bunun atın asıl amacı olduğu söylenebilir diyor hmm. atlar hmm. sürü halinde yaşadıklarından birlikte kaçmaya alışkınlar tabi kaçma emri onlara canlarını kıymaya hazır yırtıcı hayvanlar çevir diyor tabi yani o emir ee, hmm. ...kitlesel kaçış, at için sık tekrarlanan bir deneyim e, ve doğal özelliklerinden birine dönüşüyor zamanla. Doğru. Tehlike geçince de kaygısızca devam ediyorlar hayatlarına. Atı evcilleştiren insan onunla birlikte yeni bir birim oluştur diyor. Ona rahatlıkla emir olarak kabul edilebilecek bir dizi komut öğretiyor. Çok azı seslerden çoğunluğuysa binicinin yapmak istediği şeyi ata ileten baskı ve e, çekme hareketlerinden oluşuyor. Hı hı. At binicinin iradesinin sinyallerini algılıyor ve ona itaat ediyor. Böylelikle özellikle binici halklarda e, başka koşullarda mümkün olmayacak derecede yakın bir tabi olma ilişkisi doğuyor. At insana tabi evet, oluyor. Evet. E, emri veren ile alan arasındaki fizik, fiziksel mesafe e, burada ortadan kalkıyor. Ee, ...yani mesela köpek insan örneğini vermiş... ...uzaktan var ama burada... E, Tabii de, bir, evet. ...atın bedenine komut veren... ...sürücünün be, e, bedenidir... ...emir uzamı böylece minimuma indirgenmiş... ...emrinin ilksel bir niteliğinin... ...parçası olan uzaklık... ...yabancılık ve yüzeysellik ise... ...yok olmuştur. Sanki vücudunun... ...bir parçası gibi Aynen değil mi? Aynen öyle. Evet. Emir burada oldukça değişik bir biçimde... ...ehlileştiriliyor ve canlılar... ...arası ilişkiler tarihine bir... ...fail maalesef dahil ediliyor... ...üzerine Hı. oturulan... Hı. ...efendisinin fiziksel ağırlığını taşıyan... ...ve vücudunun her baskısına... ...boyun yana eğen bir hizmetkar... ...bir binek hayvanı oluşuyor böylelikle... Evet. ...bence nefis bir makale olmuş... Güzel. ...tavsiye hayvanlar edelim hayvanlar üzerine... üzerine, üzerine. Evet. ...Sel yayınlarından... Elias Kanettin'in... Evet, ...hep içinde hayvanlarla ilgili böyle güzel makaleler vardı evet. ...toplumsal konulara da bağladığı... ...biraz böyle... ...mitolojisine bakalım değil mi... ...bakalım... ...neler e var... ...ben de Pegasus var en klasik... Hı hı. E, Pegasus olarak da geçiyor... ...bu eski Yunanca'da... ...Pege sözcüğünden geliyor... ...kaynak anlamına geliyormuş... ...genelde Pınar ve Çeşme başlarını... ...sevdiği bu Pegasus'un... E, ...söyleniyor... ...onunla ilgili geliyor olsa gerek... ...sözcük kökeni... E, ...kaynaklardan birinde Medusa'nın kanından... ...doğma kanatlı bir at olduğu... E, ...söyleniyor... ...Medusa'nın başı kesildiğinde oradan çıkmış... E, ...bu... E, Sıra dışı atlara bir de e, tek boynuz denen unikorna ekleyebiliriz. Hmm, evet. e, tek boynuzdan da farklı e, şekillerde bahsediliyor. E, bir bu saf ve masum e, oluşu sebebiyle e, öldürmesinin e, lanet getirdiğiyle ilgili bir inanç söz konusu. Ama bir yandan da kanı içildiğinde hmm. kişiyi ölümsüz kılıyormuş hmm. güya diyorum. Evet. Ee, bir yandan da Çin e, mitolojisinin bir tek boynuzlu atı var. Ona da kilin deniliyor. Kitrelin şeklinde hmm. yazıyor. Telaffuzu belki daha farklıdır. Ee, o biraz daha böyle o sivri bizim resimlerde alıştığımız Hı -hı. boynuzdan daha yumuşak etsi bir e, boynuzu olan ama gene yumuşak tabiatlı bir at. Evet. Onun dışında e, dindeki e, ve mitolojideki bir takım e, açılımlar var ama Onlara sizde daha iyi şeyler evet. yani var. Kent var o hmm. da hepimizin aslında çok iyi bildiği bir figür yarısı insan yarısı at olan yok yok şimdi şöyle hani o ok katar falan atın <gülüyor> üstünde ee, at adamlar yarı insan yarı hayvan bedenli yaratıklar önden bakınca başları göğüsleri ve kolları kimi zaman da ön bacakları insan gibidir karınlarından arkası at biçimindedir. Yeleleri ve kuyrukları var. Dağlarda, ormanlarda yaşayan bu at adamlar çiğ yiyip çokluk yabanlı ve azgınmışlar. Hmm. Efendim. E, bu Kenturların hepsi Hera'nın bir görüntüsünü aşan Iksion'dan doğma. E, yalnız iki at adamın kaynağı başka. Keiron, Kronos'la Pilya'nın Folos ile Silenos'ta bir orman perisinin birleşmelerinden doğmuş. Ve bu ikisi birbirlerine benzemiyorlar. İnsan sever, konuk sever, bilgili ve yararlıymışlar. Ha, diğerleri de. daha azgın. Diğer daha azgın. Evet saldırgan, etlere saldırıyorlar, şölenlere saldırıyorlar falan. Bunlar daha insancıl. Vardığımız kelimeler ne var mesela? Buna da bakalım. Picasso'nun bir çizimi var bu arada. Kentorlarla ilgili ha, onu hmm. kullanacağız şeyde. Ha, kullanacak mısın? O zaman ben simgeler sözlüğüne bakayım biraz. Olur. Orada ha. bayağı bir bizde... Özellikle Türklerde önemli Orta Asya tasarımlarında Tanrı ülgeni simgelediğine inanılan göksel hayvan. Hmm. Bir öyle bir durum var. Asya kökenli mitolojilerde Tanrı'nın sperması ateşle özdeşleşen ve bu nedenle kendisinden türenildiğine inanılan göksel kökenli simgesel düşsel hayvan ata. Hmm. Şamanizm'de Şaman'ın öte dünyaya giderken ya da öte dünyanın parçaları olarak algılanan gökyüzüne ve yeraltına yolculuk yaparken bindiği Simgesel düstel hayvan. Şamanizmde araya gireyim mi Kenan? Orada e, göktarının simgelerinden biri olarak önem kazanıyor senin söylediğin gibi ve kurban olarak da sunuluyormuş. Tabi evet doğru onda. E, şaman at yardımıyla yer altına ya da öteki dünyaya geçebildiği için at ölümün de simgesi hmm. oluyor oradan. Çin astrolojisinde var. Burada Hatta mi? pardon eski Türklerde öldüğü zaman o kurganlara kurganlarda değil mi at beraber evet. gömüyorlar. Falan. Evet, doğru diyorsunuz. Buyurun, ee, hı -hı. Çin astrolojisinde canlı temsil eden burçlar kuşa kuşağının yedinci hayvanı. Ee, İskandinav mitolojisinde var. Tanrı Odin'in e, peri kökenli binit hayvanı diyor. Sufi gelenekte simgesel anlamda nefsi Simgeli, ifade ediyor. Ee, bir takım e, fiiller var. Mesela atın kuyruğunu bağlama hikayesi var. Bu Asya tasarımlarını ailede... Ee, ölüm olduğunu belirtmek için hmm. e, ya da kesiyorlardı gibi... galiba. Evet, bir de kesme hikayesi var. Bu da e, az semitolojilerinde yine ölenin ardından yast tutulmakta olduğunu belirtme ya da savaşa girmeye hazırlanmış at olduğunu işaret etmek hikayesiymiş. Hmm. Yani. At bir çin burcu da aynı zamanda evet. sanırım değil mi? Evet. At diye bir çin burcu vardı. Var, var. Eski Türklerde biraz dedim ya <gülüyor> önemi büyük. Burada ne, neler var? İşte e, savaş aracının ötesinde aslında en yakın arkadaş. ...tüm diğer evcil hayvanlardan daha çok saygı görüyor. Ölümden sonraki yaşamda kendisinden yaralanacağına inanıldığından kutsanırmış. O yüzden de yanlarında... Evet, at ile yani. er kişinin değeri eşit sayılırmış. Bu yüzden ünlü yiğitler atlarının adıyla anılırdı. Er kişi öldüğünde atı da özel bir törenle gömülürdü. Hmm. Dede Korkut'ta da, da var bir sürü şey. hikaye. Dede Korkut'tan bildiğim... bir alıntı yapayım hemen. Yap canım. Ee, Açık açık meydana benzer senin alıncın, iki gece ışık saçan taşa benzersenin gözceğizin, ibrişme benzer senin yeleceğin, iki çift kardeşe hmm. benzersin kulacın, eri muradına eriştirir senin arkacın. At demem sana kardeş derim, kardeşimden daha iyi başıma iş geldi arkadaşlarım, arkadaşımdan daha iyi. Ay çok hmm. çok güzel. Sürün, ne mi? kadar seviyor yani. Ben şimdi tarihle ilgili elimizdeki kaynakları söylemeden demin Kerem rica etmişti. Var Saldığımız sözcükler işbirliği, hız, asalet, dostluk, itaat, güç ha, oldu bizim. Bunları da Twitter'da yayınlayacağız. tarihle ilgili elimde şunlar var. Ee, Sabancı Müzesi'nde e, bir dönem 2004'te miydi? yanlış söylemeyeyim. Doğada güç birliği, insan ve at bir sergi açılmıştı. Onun çok güzel evet. bir kitabı var elimde. Bir arkadaşım verdi. Oradan şöyle bilgiler var. E, 55 milyon yıl öncesine dayanıyor aslında... Hmm. E, ...atın ataları olan e, diğer e, hayvanlar. E, gelecek programda fizikselliğinde onu daha çok açacağız. 400 bin yıl öncesinde Antalya'da Karayin Mağarası'nda... ...at kemikleri bulunmuş ve pek çok mağarada... ...gerek bizde gerek e, hmm. Avrupa'daki hmm. mağaralarda... ...çizimlerine rastlanmış... E, Mezopotamya'da, Sümerler'de, Akatlar'da kaynaklarına baktığımız zaman yazılı kaynaklarına atla ilgili pek çok sözcük olduğunu görüyoruz. Evet. Keza Hititler'de e, atı özel olarak yetiştiriyorlar savaş için ve günlük kullanım için. Mesela yedi aylık bir eğitim veriyorlarmış savaş için ata. E, M.Ö. 1. yüzyılda Firik Krallığı'nda yöneticileri e, at yetiştiren soylular deniyor. Böyle bir tırnak içi hı hı. tanımla görüyorlar. E, ...bahsediliyor yöneticilerden. Gene M.Ö. 27'den 200'lere kadar olan süreç içinde Roma'da atlı sınıf ki bunlara equites deniliyor... ...çok önemli ve saygın kabul ediliyor. Hmm. Bizans'ta 6. yüzyıldan başlayarak atlı okçular şehirlerin güvenliğini sağlıyorlar. Onlar da bu açıdan çok saygın. Roma döneminde yapılan senin geçen program bahsettiğin Hı. o kilometrelerce yolun atlarla aşıldığı, atlar olmadan hiçbir yere gidilemeyeceği bilgisi var. Ee, özellikle kraliyet e, başladığında saray ahırları ve saray atları bir e, asalet timsali olarak e, var bilgi olarak. Ne güzel bilgiler veriyorsunuz ama zamanımız maalesef. Zamanımız çok az kaldı. Evet, az Son kaldı. şu var savaşta da bir ganimet at ve baya değerli bir ganimet yaşıyorsa ne yazık ki ölüyorlar tabii e, çoğu zaman. E, mesela üç keçiyle altı koyuna eş değermiş. Çok hmm. daha değerli olduğunu görüyoruz. Evet, ata devam, devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Haftaya ee, görüşmek üzere diyelim. Evet, i̇yi haftalar. Görselleri Twitterımızdan ulaşabilirsiniz. Bu arada e, Kadir Çivici, Kadir Çivici diye geçiyor. E, onun da Instagram'da atla ilgili çok güzel görselleri var. Onu da bir tavsiye etmiş olalım. Ben de iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar, görüşmek üzere.